Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Şanslı Müşteri Artık kimseye zararı olmaz, dedi Bay Sherlock Holmes. Okuyacağınız bu hikayeyi anlatmama izin vermesi için bunca yıldır ısrar ediyordum ve ilk kez olumlu cevap alıyordum. Sonunda bir bakıma dostumun kariyerinin en büyük anlarından biri olan bu vakayı anlatma iznini kopartmıştım. Holmes ve ben Türk amamına dayanamazdık. Kurutma odasının o hoş, dumanlı atmosferinde dostumun daha konuşkan ve cana yakın olduğunu görmek beni her zaman şaşırtırdı. Northumberland caddesindeki binanın üst katında yan yana iki yatağın bulunduğu gözden bir köşe vardır. İşte hikayemizin başladığı 3 Eylül 1902 Holmes'le ben o yatakta yatıyorduk. Canını sıkan bir şey olup olmadığını sorduğumda cevap olarak, Vücudunu saran örtülerin altında uzun, ince ve sinirli kolunu kurtararak arkasında asılı duran ceketinin cebinden bir zarf çıkardı. Pimpirikli, kendini beğenmiş bir sersemin işi de olabilir. Pekala bir ölüm kalım meselesi de, dedi mektubu bana doğru uzatırken. Bu mesajdan çıkarabileceğim başka bir şey de yok. Mektup Carlton kulübünden geliyordu ve üstünde önceki gecenin tarihi vardı. Şöyle yazıyordu. Sir James Demry, Bay Sherlock Holmes'e saygılarını sunarak yarın saat 4.30'da kendisine uğrayacağını bildirmektedir. Sir James, Bay Holmes'a danışmak istediği meselenin son derece hassas ve önemli olduğunu vurgulamak istemektedir. Dolayısıyla Bay Holmes'ün görüşmeyi kabul edeceğini ummakta ve Carlton Kulübü'ne telefon ederek bunu onaylamasını beklemektedir. Kabul ettiğimi söylememe gerek yok herhalde Watson, dedi Holmes mektubu geri alırken. Bu Demery denen adam hakkında bir şey biliyor musun? Cemiyet içinde ismini duymayan yoktur. O zaman ben sana daha fazlasını anlatayım. Kendisi gazetelerden uzak tutulması gereken hassas meseleleri halletmesiyle ünlüdür. hammerford Will vakasında Sir George Lewis'la yaptığı pazarlığı hatırlarsın. Özellikle diplomasiye karşı doğal bir yeteneği olan, aklı başında bir adamdır. Umarım bu sahte bir ipucu değildir ve yardımımıza gerçekten ihtiyacı vardır. Yardımımıza mı? Tabii sence de bir sakıncası yoksa Watson. Onur duyarım. O halde randevu saatini biliyorsun. 4.30. O zamana kadar bu mesele üzerinde daha fazla kafa yormaya gerek yok. O sıralar Queen Anne sokağındaki kendi dairemde kalsam da vaktinden önce Baker sokağındaki odaya varmıştım. Saat tam 4.30'da Albay Sir James Demery de gelmişti. Kendisini tarif etmeye pek gerek yok. Çoğunuz bu iri yarı bedeni, samimi karakteri, geniş tıraşlı yüzü ve hepsinden önemlisi o hoş yumuşak sesi hatırlarsınız. Gri, İrlandalı gözlerinden dürüstlük okunur. Kıpır kıpır gülümseyen dudaklarından keyif akardı. Parlak silindir şapkasına, koyu renkli fırakına, siyah saten kravatındaki mor broştan tutun, pırıl pırıl ayakkabılarının eflatun rengi tozluklarına kadar giyime gösterdiği özeni fark etmemek imkansızdı. Bu iri yarı otoriter aristokrat içeri girdiğinde adeta bütün odayı kaplamıştı. ''Doktor Watson'ı da göreceğime emindim zaten.'' dedi nazikçe eğilerek. Kendisinin katkılarına çok ihtiyaç duyabiliriz, Bay Holmes. Çünkü bu meselede karşı karşıya olduğumuz adam hem şiddetten çekinmeyen hem de hiçbir şeyden gözünü sakınmayan biri. Avrupa'da onun kadar tehlikeli biri daha olmadığını söyleyebilirim. Bu övgüleri hak eden başka rakiplerim de oldu, dedi Holmes gülümseyerek. Siz içmiyor musunuz? Pipomu yakmamda sakınca yoktur umarım. Adamınız müteveffa Profesör Moriarty'den, ya da hala hayatta olan Albay Sebastian Moran'dan daha tehlikeli ise kendisiyle tanışmaya değer demektir. İsmini sorabilir miyim? Baron Garner'ı duydunuz mu? Şu Avustralyalı katilden mi söz ediyorsunuz? Albay Demry keçi derisi eldivenli ellerini havaya savurarak kahkaha attı. Üstünüze tanıman Bay Holmes. Harika. Demek kendisinin katil olduğunu siz de tespit ettiniz. Kıtalar arası suçları takip etmek benim işim. Bırakta olanları okuyup da adamı suçlu olduğuna şüphe duymamak mümkün mü? Tamamen kanundaki bir boşluk ve tanığın esrarengiz ölümü sayesinde kurtulmuştur. Splügen geçidinde kaza dedikleri o olay yaşandığı sırada karısını öldürdüğüne eminim. Ayrıca İngiltere'ye geldiğini de biliyordum. Er ya da geç benimle işi olacağını hissediyordum. Söyleyin, Baron Garner bu sefer neyin peşinde? O eski trajedi yeniden su yüzüne çıkmamıştır herhalde. Hayır, bu seferki daha ciddi. Suçun intikamını almak önemlidir ama bunu engellemek daha da önemli. Korkunç bir olayın, vahşi bir cinayetin gözlerinizin önünde hazırlandığını görmek, olayın sonuçlarını kavramak ama engellemek için elinizden bir şey gelmemesi ne kadar kötüdür, bilirsiniz Bay Holmes. Bir insan daha da üzücü bir gerçekle yüz yüze olabilir mi? Haklı olabilirsiniz. O halde çıkarlarını korumakla yükümlü olduğum müşterimin durumunu daha iyi anlıyorsunuz. Sizin aracı olduğunuzu bilmiyordum. Müşteriniz kim? Bay Holmes, lütfen bunun cevabını istemeyin benden. Şerefli isminin bu meseleye karışmaması gerekiyor. Kendisinin beklentileri son derece soylu ve kahramanca ancak tanınmak istemiyor. Ücretinizin fazlasıyla ödeneceğine ve engellenmeyeceğimize emin olabilirsiniz. Bu durumda müşterinizin gerçek ismi önemini yitiriyor olmalı. Üzgünüm dedi Holmes. Vakaların sadece bir ucunun esrarlı olmasına alışkınım ama her iki ucuda bilinmez olması rahatsız edici. Sir James korkarım bu işe girmek istemiyorum. Konuğumuz hayal kırıklığına uğramıştı. Geniş hassas yüzünde duygu ve endişe okunuyordu. Bu kararınızın doğuracağı sonuçların farkında değilsiniz Bay Holmes dedi. ''Beni çok ciddi bir çelişkide bırakıyorsunuz. Eminim size bütün gerçekleri anlatabilseydim bu meseleye el atmaktan gurur duyardınız. Ama verdiğim bir söz beni bundan alıkoyuyor. En azından anlatabileceğim kadarını anlatmakla başlasam nasıl olur?'' Söz vermediğimi unutmadığınız sürece sakıncası yok. Anlaşıldı. Öncelikle herhalde General Demelville duymuşsunuzdur. Hyber'daki Demelville mi? Evet, duymuşluğum var. ''Generalin bir kızı vardır. Violet de Mervil. Kendisi genç, zengin, güzel, başarılı. Kısacası her açıdan harika bir kadındır. İşte bizim de bir iblisin elinden kurtarmaya çalıştığımız kişi bu kız. Bu güzel, masum kız.'' ''Baron Garner'ın pençesine mi düşmüş? Bir kadın söz konusu olduğunda aşkın pençesi kadar güçlü bir tutsaklık yoktur. Siz de duymuşsunuzdur. Adam son derece yakışıklı, büyüleyici bir sesi var.'' Bir kadın için çok şey ifade eden, romantik ve gizemli bir havaya da sahip. Bütün karşı cinsin ayaklarına kapandığı ve bundan yararlanmaktan çekinmeyen biri. Peki nasıl olmuş da böyle bir adam, Bayan Violette ile Mervil'in konumundaki bir hanımefendiyle tanışabilmiş? Akdeniz'de bir yat gezisinde tanışmışlar. Pasaportlarını şirkete ayarlamış. Tabii baronun gerçek karakterini kimse anlayamamış. O alçak hanımefendiye öyle bir yapışmış ki sonunda kalbini fethetmeyi başarmış. Hanımefendinin onu sadece sevdiğini söylemek yetersiz. Ona adeta tapıyor, aklından bir türlü çıkaramıyor. Onun dışında kimseyi gördüğü yok. Onun aleyhinde sarf edilen hiçbir söze kulak asmıyor. Kızcağızı bu çılgınlığından kurtarmak için her türlü çareye başvurulmuş ama nafile. Kısacası önümüzdeki ay evlenmeyi kararlaştırmışlar. Hanfendi reşit olduğu ve demir gibi bir iradeye sahip olduğu için bunu engellemek imkansız gibi görünüyor. Peki Avusturya'daki olaydan haberi var mı? Kurnaz şeytan geçmişinin bütün tatsız skandallarını anlatmış ama hepsinde kendini masum bir melek gibi göstermiş. Hanfendi hikayelerin sadece onun anlattığı şekline inanıyor. Gerçeği duymak bile istemiyor. Vay canına ama az önce müşterinizin ismini farkında olmadan ağzınızdan kaçırmadınız mı? Demek genelde de Konumuz Konuğumuz sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı. Haklı olduğunuzu söylesem sizi aldatmış olurdum Bay Holmes ve bu hiç doğru olmazdı. Evet, de Marvel çok acı çekiyor. O güçlü asker bu olay yüzünden hayata küstü. Savaş meydanlarında dimdik ayakta kalmasını sağlayan cesaretini kaybetti. Ve bu Avusturyalı gibi güçlü bir alçığa kafa tutamayacak kadar zayıf ve ürkek, yaşlı bir adam olup çıktı. Ama eski bir dostum olan asıl müşterimin, generalle yıllar öncesine dayanan bir samimiyeti vardır. Ve bu genç kadını çocukluğumdan beri öz kızı gibi sevmektedir. Bir an önce bir şeyler yapılmazsa bu trejediye engel olunamayacağını gayet açıkça görüyor. Bu konuda Scotland Yard'ın yapabileceği bir şey yok. Size danışmamı tavsiye eden de kendisi oldu. Ama daha önce de söylediğim gibi isminin meseleye karışmaması koşuluyla. Bakın Bay Holmes, benden yola çıkarak müşterimin kimliğini ortaya çıkarabilecek güçlü olduğunuza hiç kuşkum yok. Ancak bundan kaçınmanızı istemek zorundayım. Çünkü bu bir onur meselesi. Holmes muzipçe gülümsedi. Sanırım bu konuda size söz verebilirim, dedi. Ayrıca bu meselenin ilgimi çektiğini ve çalışmalara başlamaya hazır olduğumu da eklemeliyim. Peki sizinle nasıl temasa geçeceğiz? Carlton kulübü bana ulaşır. Ama acil bir durum olursa özel bir telefondan da ulaşabilirsiniz bana. Holmes numarayı not aldı. Defteri kucağında hala gülümser halde oturuyordu. Baron'un şu anki adresini de lütfen. Vernon Köşkü, Kingston. Büyük bir evdir. Bazı şaibeli işlerde şansı yaver gitmiş ve zengin olmuş. Bu yüzden çok da tehlikeli bir şahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda evde mi? Evet. Verebileceğiniz başka bilgiler de var mı? Pahalı zevkleri var. Atlara bayılır. Bir süre Harlingam'da polo oynamış ama bu Pırak meselesi ortaya çıkınca oradan ayrılmak zorunda kalmış. Kitap ve resim koleksiyonu da yapar. ''Doğasında sanatçı bir yönü var. Sanırım Çin porselenleri konusunda uzman kabul ediliyor. Konuyla ilgili bir kitabı bile var.'' ''Karmaşık bir zihin.'' dedi Holmes. ''Bütün büyük suçlularda vardır bu. Eski dostum Charlie Pease keman virtüözüydü.'' Wayne da ressam olarak hiç fena sayılmazdı. Bunun gibi birçok örnek var. ''Pekala Sir James, Baron Garner ile ilgileneceğimi müşterinizle bildirebilirsiniz. Şimdilik başka bir şey söyleyemem.'' Benim de kendimce bazı bilgi kaynaklarım var. Umarım meseleyi açıklığa kavuşturmanın bir yolunu buluruz. Konuğumuz gittiğinde Holmes öyle uzun süre düşüncelere daldı ki mı unutmuşa benziyordu. Ama nihayet dünyamıza geri döndü. ''Evet Watson, sen ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Bana kalırsa genç bayanı da bizzat görmelisin.'' ''Sevgili Watson, eğer zavallı babası bile onu ikna edemiyorsa benim gibi bir yabancının ne kadar şansı olabilir ki?'' Ama her şeye rağmen insanın aklına bazı şeyler gelmiyor değil. Sanırım olaya farklı bir açıdan yaklaşmamız gerekiyor. Shinvel Johnson'ın yardımcı olabileceğini umuyorum. Vakaları genellikle dostumun ilk yıllarından seçtiğim için Shinvel Johnson'dan söz etmeye gerek kalmamıştı. Shinvel Johnson'ın ortaya çıkışı ve dostuma verdiği destek yüzyılın ilk yıllarına denk geliyor. Johnson önceleri tehlikeli bir suçlu olarak ün yapmış, hatta Parkhurst'ta iki kez yatmıştı. Ama sonunda tövbe edip kendini Holmes'e adamış, onun için Londra'nın koca suç dünyasında ajanlık yapmış, çoğu zaman hayati öneme sahip bilgiler aktarmıştı. Eğer polis muhbiri olsaydı kimliği çok geçmeden ortaya çıkardı. Ama hep doğrudan, mahkemeye intikal etmeyen vakalarda çalıştığı için yaptıklarının farkına varabilen olmamıştı. Kısacası, önceki sabıkalarının verdiği şöhretle her gece kulübüne, her batakhaneye ve her kumarhaneye kolaylıkla girip çıkabilen, gözlem gücü ve parlak beyni sayesinde bilgiye kolayca ulaşabilen ideal bir ajan olup çıkmıştı. Ve şimdi Sherlock Holmes'ün bir kez daha işi düşmüştü ona. İşimle ilgili yapmam gereken bazı şeyler olduğu için dostumun sonrasında neyle meşgul olduğunu izleme fırsatım olmadı ama o gece Simpson'ın yerinde buluştuk. Gittiğimde pencerenin önünde küçük masada oturmuş, standart caddesinde akan hayatı izliyordu. Lafı uzatmadan yaptıklarıyla ilgili bilgi vermeye girişti hemen. ''Johnson is peşinde.'' dedi. ''Yeraltı dünyasının karanlık köşelerindeki çöplükleri eşelemeye başladı bile. Bu adamın sırlarını aramamız gereken yer orası Watson. Suçun karanlık kökleri.'' ''Peki ama Hamfendi gerçekleri kabul etmeyecekse elde edeceğin yeni bulgular ne işine yarayacak?'' ''Kim bilir Watson.'' Kadının kalbi ve zihni erkekler için çözülmez bir bilmecedir. Bazen bir cinayet bile açıklanabilir ve maruz görülebilir ama bazen küçücük bir saygısızlık bile affedilmeyebilir. Baron Garner bana dedi ki, Sana bir şey mi söyledi? Ah elbette, sana planlarımdan söz etmedim. Evet Watson, adamımla yüz yüze gelmeyi severim. Gözlerimi üzerine dikip nasıl bir kumaştan yapıldığını incelemekten hoşlanırım. Johnson'a gerekli talimatları verdikten sonra atlayıp Kingston'a gittim ve baronu pek cana yakın bir halde buldum. Seni tanıdı mı? Hiç güçlük çekmemiş olmalı çünkü önceden kart vizitimi gönderdim. O mükemmel bir suçlu, soğukkanlı, ipek gibi yumuşak bir sesi var ve kobra kadar da zehirli. Bu adamın içinde var. O gerçek bir suç aristokratı. Evet, baron Edelbert Garner'ın dikkatini çektiğim için çok memnunum. Sana cana yakın mı davrandı? Farenin avucunda olduğunu bilen bir kedi gibi mırlıyordu. Bazı insanların cana yakınlığı, kaba insanların saldırganlığından daha ölümcüldür. Beni tam beklediğim gibi karşıladı. "Er ya da geç sizinle tanışacağımı biliyordum Bay Holmes," dedi. "Kuşkusuz sizi kızı Violet ile evlenmemi engellemek için General de Merville tutmuş olmalı. Yanılmıyorum, değil mi?" "Haklı olduğunu söyledim." "Sevgili dostum," dedi. Olan uğruna emek verdiğimiz şöhretinize olacak. Bu vakada başarılı olmanız imkansız. Bundan sonra iş bulamayacaksınız. Diğer tehlikeleri hiçe saymıyorum bile. Size tavsiyem yol yakınken vazgeçin. Ne tuhaf diye karşılık verdim. Ben de size bunları söylemek için gelmiştim. Zekanıza saygı duyuyorum baron. Ve gördüğüm kadarıyla kişiliğiniz de bunu gölgelemiyor. Sizinle erkek erkeğe konuşalım. Kimse geçmişinizi kurcalayıp sizi gereksiz yere rahatsız etmek istemiyor. Geçmiş, geçmiştir. Artık güvenli limanlardasınız ama bu evlilikte ısrar edecek olursanız İngiltere'yi size dar edene kadar peşinizi bırakmayacak güçlü düşmanlar kazanacaksınız. Buna değer mi? Hanımefendiyi bırakmakla akıllılık edersiniz. Geçmişinizle ilgili bazı gerçekler kulağına giderse pek memnun olmayacaktır. Baronun burnunun altında bir böceğin antenleri gibi uzanan bıyıkları beni dinlerken neşeyle titriyordu ve sonunda nazikçe gülmeye başladı. Beni mazur görün Bay Holmes. Dedi. Ama elinizde hiç kağıt olmamasına rağmen oyuna devam etmenizi izlemek gerçekten çok komik. Bunu kimse sizden iyi yapamazdı ama yine de acıklı bir görüntü olduğunu itiraf etmeliyim. Elinizde işe yarar tek bir kağıt bile yok. Bay Holmes, inanın bana. Bu sizin fikriniz. Buna adım gibi eminim. Sizinle açık konuşacağım çünkü elim o kadar iyi ki göstermemde bir sakınca yok. Bu hanımefendinin sevgisini kazandığım için kendimi talihli görüyorum. Geçmişimdeki bütün o talihsiz olayları açık açık anlatmış olmama rağmen beni bu sevgiye layık gördü. Kendisine ayrıca karşısına kötü niyetli, kurnaz insanların çıkacağını, umarım kendi konumunuzu da unutmazsınız ve böyle hikayeler uyduracaklarını da söyledim ve bu insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini anlattım. Hipnoz sonrası telkini bilir misiniz Bay Holmes? Nasıl işe yaradığını göreceksiniz. Kişilik sahibi bir insan hipnozu sahtekarlığa başvurmadan da kullanabilir. Uzun sözün kısası, sizin gibilere karşı hazırlıklı. Görüşme talebinizi reddetmeyeceğine de eminim. Çünkü en azından bu konuda bile olsa babasının sözünde duracaktır. Senin de tahmin edebileceğin gibi Watson, söylenecek başka bir şey kalmadığı için elimden geldiğince saygılı bir şekilde izin isteyip kapıya yönelmiştim ki beni durdurdu. Aklıma gelmişken Bay Holmes, dedi. Fransız ajan Lebran'ı tanır mıydınız? Evet, dedim. ''Başına gelenlerden haberiniz var mı?'' Montmartre'da apaçiler tarafından dövülüp sakat bırakıldığını duymuştum. ''Çok doğru Bay Holmes. Ne gariptir ki ondan bir hafta önce benim işlerime burnunu sokmaya başlamıştı.'' ''Bu işle uğraşmayın Bay Holmes. Bir faydasını göremezsiniz.'' Bunu anlayan başkaları da oldu. ''Son sözüm şu. Siz kendi yolunuza gidin, ben de kendi yoluma.'' Güle güle. ''İşte böyle Watson. Artık olan bitenden haberim var.'' Adam tehlikeli birine benziyor. Oldukça tehlikeli. Gözdağı vermesi umurumda değil ama böyle adamlar akıllarından geçenin çok daha azını söyler. Bu işe karışmak zorunda mısın? Kızla evlenip evlenmemesi çok mu önemli? Son karısını öldürdüğünü düşünürsek meselenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca arada müşterimiz de var. Bunu daha fazla tartışmayalım. Kahveni bitirince eve dönelim. Bizim Aylak rapor vermeye gelecek. Döndüğümüzde kocaman, kaba saba, kırmızı suratı ve içerideki parlak zekanın tek işareti olan canlı siyah gözleriyle adamımız bizi bekliyordu. Anlaşılan kendi kararlığının iyice derinlerine dalmış, yanında bir de konuk getirmişti. Bu narin yapılı genç kadının solgun yüzü, günah ve acılarla o kadar yıpranmıştı ki, geçirdiği korkunç yılların etkisi cüzzam gibi kolaylıkla okunabiliyordu. ''Bu bayan Kitty Winter'' dedi Shinvel Janson, tombul eliyle kızı işaret ederek. ''Anlatacak şeyleri varmış Bay Holmes. Mesajınızı aldıktan sonra buldum onu.'' ''Bulman zor oldu sanki.'' dedi genç kadın. ''Kahrolası Londra beni istediği zaman bulur zaten. Domuzcuk Shinvelich'in adresim hep aynı. Biz eski dost değil miydik domuzcuk?'' ''Ama tanrı aşkına şu dünyada birazcık adalet varsa cehennemin dibini boylaması gereken biri daha var. Peşinde olduğunuz adamdan bahsediyorum Bay Holmes.'' Holmes gülümsedi. ''Anlaşılan ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz Bayan Winter.'' ''Onu ait olduğu deliğe tıkmak için elimden bir şey gelecekse tamamen sizinim.'' dedi konuğumuz heyecanla. Soluk, kaskatı yüzünde ve kadınların nadiren, erkeklerin ise hiçbir zaman sahip olamadıkları o parlak gözlerinde yoğun bir nefret okunuyordu. ''Geçmişe gitmenize gerek yok Bay Holmes ama bu hale gelmemin tek sorumlusu Edelbert Garner'dır. Onu bir elime geçirirsem yumruklarını sıkarak havaya savurdu. ''Ah onu birçoklarını attığı o çukura bir sokabilsem.'' Meseleyi biliyor musunuz? Domuzcuk yükşinvel anlattı. Yeni bir zavallının peşindeymiş ve bu kez evlenmek üzereymiş. Siz de buna engel olmak istiyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ya aklı başında namuslu hiçbir kız o iblisle aynı toprağa ayak basmak istemez. Kadının aklı başında değil onu delicesine seviyor. Aslında baronla ilgili her şeyi biliyor ama umurunda bile değil. Cinayetten haberi var mı? Evet. Aman tanrım kızdaki cesarete bak. Hepsinin uydurma olduğuna inanıyor. O aptal gözlerinin önüne kanıtları sermediniz mi? Bunu yapmamıza yardım eder misiniz? Ben bizzat ayaklı kanıt değil miyim? Karşısına çıkıp beni nasıl kullandığını anlattım mı? Bunu yapar mısınız? Yapar mıyım da ne demek? Yapmam mı? Denemekte fayda var. Ama adam ona geçmişindeki bütün günahlarından söz etmiş ve kendini affettirmeyi başarmış. Anladığım kadarıyla hanımefendi meseleyi yeniden açmaya yanaşmayacaktır. ''Ben ona hiç bahsetmediği şeyleri de anlatırım.'' dedi Bayan Winter. ''Son rezaletinden önceki bir iki cinayete şahit oldum. Birinden söz ettiğinde o her zamanki yumuşak tavrıyla gözlerime bakar, bir ay içinde öldü.'' derdi. Ama bunu ben de önemsemezdim. Anlarsınız ya, o sıralar ben de aşıktım ona. Yaptığı her şey yanına kaldı. Bu zavallı sersemle de aynı şey olacak. Ama beni asıl korkutan başka bir şey vardı. Evet, Tanrı'nın cezası o zehirli, tatlı diliyle beni kandırmayı başarmasaydı, hemen o gece çıkıp giderdim. Bahsettiğim şey bir defter. Altın varaklı, kahverengi deriden bir defter. Herhalde o gece biraz sarhoştu, yoksa gösterir miydi hiç? Bu defter nedir? Bakın Bay Holmes, bu adam kadın biriktirir. Ve bazılarının kelebekleriyle övündüğü gibi, o da bu koleksiyonuyla gurur duyar. O defterde her şey vardı. Fotoğraflar, isimler, ayrıntılar... Kadınlarla ilgili her şey. Şeytani bir şeydi. Çöplükten gelmiş bile olsa hiçbir adamın toparlayamayacağı bir şey. Ama Edelbert Garner yapmıştı işte. Mahvettiğim ruhlar. Cesareti olsa üstüne böyle yazardı. Neden boşuna konuşuyoruz ki? O defter sizin işinize yaramaz. Yarasa bile bulamazsınız zaten. Nerededir bu defter? Nerede olduğunu nasıl bilebilirim ki? Onu terk edeli bir yıldan fazla oldu. O zamanlar nerede sakladığını biliyordum ama baron titiz mi titiz, pimpirikli herifin tekidir. Belki de hala çalışma odasındaki o eski dolabın gözündedir. Evini biliyor musunuz? Çalışma odasına kadar girdim, dedi Holmes. Demek öyle, işe bu sabah başlamış biri için hiç de fena değil. Belki de sevgili Edelbert bu kez gerçekten belaya çatmıştır. Çin porselenlerinin bulunduğu oda, pencerenin arkasındaki büyük cam dolabın olduğu yer. Ama çalışma masasının arkasındaki kapıdan iç odaya geçiliyor. Evraklarını falan orada saklar. Hırsızlıktan korkmuyor mu? Edelbert korkak değildir. Bunu düşmanları daha iyi bilir. O başının çaresine bakar. Geceleri hırsız alarmı vardır. Ayrıca hırsız orada ne bulacak ki? Cicili bicili porselenlerden başka bir şey yok. İşe yaramaz, dedi vercansın. bir uzmanın kararlı edasıyla. Kimse eritip satamayacağı bir şeyin peşine düşmez. Haklı olabilirsin, dedi Holmes. ''Pekala Bayan Winter. Yarın akşam 5'te buraya uğrayın. Ben de bu arada hanımefendiyle yüz yüze görüşebilmenizi ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakarım. Yardımınız için minnettarım. Müşterilerimin bunu karşılıksız bırakmayacağına emin olabilirsiniz.'' ''Boş de Bay Holmes.'' diye atıldı genç kadın. ''Benim gözüm parada değil. O adamın çamura battığını bir görsem istediğim her şeyi almış olurum. O lanet suratını ayağımla çamura bir sokabilsem benim ödülüm budur.'' ''Yarın ya da iz üzerinde olduğunuz sürece istediğiniz her zaman sizinleyim. Bizim domuzcuk beni nerede bulabileceğinizi söyler size.'' Holmes'u ertesi akşam standart restoranında yemek yiyene kadar görmedim. Görüşmeden ne sonuç çıktığını sorduğumda o musiltti. Sonra da bütün hikayeyi anlatmaya başladı. Kaba ve kuru anlatım şeklini gerçek hayattakine benzetmek için üstünde biraz oynamam gerektiğini itiraf etmeliyim. Görüşmeyi ayarlamakta hiç güçlük çekmedim dedi Holmes. Çünkü kızcağız nişanlanmasıyla sonuçlanan beklenmedik kaprisini unutturmak için bütün önemsiz meselelerde abartılı bir itaat gösteriyor. General telefonla arayıp her şeyin hazır olduğunu bildirdikten sonra ateşli bayan V plana uygun şekilde çıka geldi. Saat 5 buçukta yaşlı askerin yaşadığı Berkeley meydanına varmıştık. Burası yanında bir kilisenin bile havai kalacağı o kasvetli Londra kalelerinden biriydi. İçeri girdiğimizde bir uşak bizi büyük, sarı perdeli bir misafir odasına aldı. Genç bayan asık suratlı, solgun, kendinden emin ve resimdeki dağlar kadar vakur bir şekilde bizi bekliyordu. Onu sana nasıl tarif edebilirim bilmiyorum Watson. Belki de bu iş bitmeden önce sen de onu görebilirsin. O zaman kendi kelime hazneni kullanırsın. Kadın güzel ama düşünceleri yükseklerde gezinen bir fanatiğin bu dünyaya ait olmayan güzelliğine sahip. Öyle bir yüzü ancak ortaçağın şaheserlerinde görürsün. Bir canavar iğrenç pençelerini böyle uhrevi bir varlığa nasıl atmış anlayamıyorum. Aşırı uçların birbirini nasıl çektiğini bilirsin. Ruh hayvanı, mağara adamı da meleği bulur. Ama bundan daha kötü bir örnek olamazdı herhalde. Kadın neden geldiğimizi biliyordu elbette. O alçak zihnini bize karşı zehirlemekte gecikmemişti. Bayan Winter'ın gelişi onu şaşırttı sanırım. Ama bizi bir manastır rahibesinin cüzdanlı dilencileri karşıladığı gibi karşıladı. ''Biraz kafanı şişireceğim sevgili Watson. Bayan Violet'te Mervil'i dinlemeye hazır ol.'' ''Buyurun beyefendi.'' dedi buz gibi bir sesle. ''İsminizi duydum. Anladığım kadarıyla nişanlım Baron Garner'ı kötülemeye geldiniz. Babamın ricası olmasa bu ziyaretinizi hayatta kabul etmezdim. Sizi önceden uyarıyorum. Söyleyeceğiniz hiçbir şey fikrimi değiştirmeyecektir.'' ''Onun için üzülüyorum Watson.'' Bir an onu kendi kızımmış gibi gördüm. Pek güzel konuşamam bilirsin, kalbimi değil kafamı kullanırım. Ama o andan itibaren elimden geldiğince güzel konuşmaya çalıştım. Bir kadının, kocasının gerçek karakterini evlendikten sonra öğrenmesinin ne kadar acı olduğunu, kocasının kanlı elleri ve zehirli dudaklarıyla okşandığını bilmenin nasıl bir şey olacağını anlatmaya çalıştım. Sözümü hiç esirgemedim. Utanç, korku, acı, umutsuzluk… Bütün bu hararetli sözlerime rağmen solgun yanaklarına bir damla olsun renk, donuk gözlerine bir parça olsun ışıltı gelmedi. O alçağın hipnoz sonrası telkin hakkında söylediklerini hatırladım. Kızcağızın yerden havalandığını, bir çeşit hayal aleminde yaşadığını düşünmeden edemiyorum. Ama gel gör ki verdiği cevaplar bir o kadar da ayakları yere basan cinstendi. Sizi sabırla dinledim Bay Holmes, dedi. Ama üzerime bıraktığınız etki tahmin ettiğim gibi oldu. Nişanlım Edelbert'in geçmişte fırtınalı bir yaşamı olduğunu, nefret ve ihtirasın kurbanı olduğunu biliyorum. Ona iftira atmaya kalkan ilk kişi siz değilsiniz. Belki iyi niyetlisiniz ama paralı bir dedektif olduğunuza göre bir gün aynı şekilde baronun yararına da çalışabilirsiniz. Ama ne olursa olsun şunu aklınızdan çıkarmayın. Ben onu seviyorum. O da beni seviyor ve geri kalanların ne düşündüğü umurumda bile değil. Soylu doğası bir hata yapmış olabilir. Belki de ben onu gerçek seviyesine yükseltmek için özel olarak gönderilmişimdir, kim bilir. Burada gözünü bayan Winter'a çevirdi ve ayrıca bu genç bayanı da tanımıyorum, dedi. Tam ben cevap verecektim ki kızcağız fırtına gibi atladı oraya. Hiç ateşle buzu yüz yüze gördün mü bilmem ama o iki kadın aynen böyleydi. Size kim olduğumu söyleyeyim, diye atıldı Winter oturduğu yerden fırlayarak. Ben onun son metresiyim. Baştan çıkarıp kullandığı, sonra da size yapacağı gibi buruşturup çöpe attığı yüzlercisinden biriyim. Sizin çöplüğünüz, sonunda mezarınız olacağı benzer. Ama belki de en iyisi budur. Beni iyi dinle sersem kadın. Eğer bu adamla evlenirsen, bu senin sonun olur. Kalbini de kırabilir, boynunu da. Ama öyle ya da böyle, işini bitirecektir. Bunları seni sevdiğim için söylemiyorum. Senin yaşaman ya da ölmen umurumda bile değil. Bunun nedeni ona olan nefretim, kinim ve bana yaptıklarının acısını çıkarmayı isteyim. Şimdi bana dilediğiniz tepeden bakabilirsiniz sevgili bayan ama bir gün sizinle işi bittiğinde benden bile daha çok alçalacaksınız. Bu meseleleri tartışmak istemiyorum diye karşılık verdi bayan de Merville soğukça. Tekrar söylüyorum, nişanlımın geçmişte üç kez kötü niyetli kadınların tuzağına düştüğünü biliyorum ama onlara yapmak zorunda kaldığı kötülüklerden ne kadar pişman olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Üç kez ha? diye atıldı bizimki. Seni aptal, seni iflah olmaz sersem. Bay Holmes, lütfen bu görüşmeye bir son verelim, diye karşılık verdi buz gibi bir ses. Babamın ricasında boyun eğip sizinle konuştum ama bu kadının deli saçmalarını dinlemek zorunda değilim. Bayan Winter o anda bir küfür savurarak ileri fırladı. Eğer bileğinden yakalamasaydım, bayan de Mervil'in saçlarına yapışacaktı. Neyse, onu kapıya kadar sürükleyip başka bir rezalet çıkarmadan arabaya atmayı başardım. Kadın öfkeden kudurmuştu. Ben de çok kızmıştım Watson. Kurtarmaya çalıştığımız kadının sükunetinde beni tarif edilmez şekilde rahatsız eden bir şey vardı. Artık gelişmelerden senin de haberin var. Başka bir açılış hamlesi bulmam gerekiyor. Çünkü bu stratejim işe yaramayacak. Seninle temasa geçeceğim Watson.'' Bu oyunda senin de bir rolün olacağını tahmin ediyorum. Ama bir sonraki hamlenin karşı taraftan gelmesini bekliyorum. Öyle de oldu. Çok geçmeden gardları düştü. Adamımızın gardı düştü demek daha doğru olur. Çünkü hanımefendinin olanlardan haberi olduğunu sanmıyordum. O ilana ilk gözüm takıldığında tam olarak nerede durduğumu size gösterebilirim. O anda hissettiğim dehşeti hiçbir zaman unutamayacağım. Akşam gazetelerini satmaya çalışan takma bacaklı gazeteciyi gördüğümde Grand Hotel ile King Cross istasyonu arasında bir yerdeydim. Son konuşmamızın üzerinden iki gün geçmişti. Sarı kağıt üzerinde siyah harflerle yazılmış o korkunç manşeti nasıl unutabilirim ki? Sherlock Holmes'e hain saldırı. Bir süre öylece dona kalmış olmalıyım. Sonradan bir gazete kaptığımı, parasını vermediğim için adamın gösterdiği tepkiyi ve son olarak eczanenin önünde durup o korkunç haberi okumaya başladığımı hayal meyal hatırlıyorum. Haber şöyleydi: Meşhur özel dedektif Bay Sherlock Holmes'ün bu sabah haince bir saldırıya kurban gittiğini ve kendisinin şu anda ağır yaralı olduğunu üzüntüyle bildiririz. Olayın bütün ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak saat 12 sularında Regent Sokağı'ndaki Kafe Royal'ın önünde cereyan ettiği sanılıyor. Saldırı eli sopalı iki adam tarafından gerçekleştirilmiş ve Bay Holmes kafasına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda ağır yaralı halde bulunmuştur. Önce Kering Cross hastanesine kaldırılmış, daha sonra kendisinin ısrarı üzerine Baker sokağındaki dairesine götürülmüştür. Kendisine saldıran vicdansızların iyi giyimli adamlar olduğu ve kafer oyalının arkasından Glass House sokağına dalarak gözden kayboldukları bildirilmektedir. Şüphelilerin Bay Holmes'ün gazabına uğramış bir suç örgütüne mensup oldukları tahmin edilmektedir. Anlayacağınız üzere haberi okur okumaz bir arabaya atlayıp Baker sokağının yolunu tuttum. Oraya vardığımda meşhur doktor Sir Leslie Oakshot'un arabasını köşede, kendisini de antrede beklerken buldum. Hayati tehlikeyi atlattı diye söze girdi. Kafasında iki yarık ve ciddi yaralar var. Dikiş atmamız gerekti. Morfin de verildiği için bir süre dinlenmesi gerekiyor. Ama birkaç dakikalık bir görüşmede sakınca görmüyorum. İzni alır almaz karanlık odaya girdim. Dostum uyanıktı ve duyduğum kadarıyla benim adımı sayıklıyordu. Panjur neredeyse tamamen kapalı sayılırdı. Ama aradaki boşluktan sızan güneş ışığı yaralı adamın bandajlı kafasına vuruyordu. Başına sarılmış keten kompreste kırmızı lekeler oluşmuştu. Yanına oturup başımı eğdim. ''Önemli değil, Watson. Korkmana gerek yok.'' diye mırıldandı kısık sesle. Göründüğü kadar kötü değil. ''Tanrı'ya şükür.'' ''Bastonu kullanmakta üste olduğumu bilirsin. Adamları kendimden uzak tutmayı başardım ama sayıca benden kalabalıklardı.'' ''Senin için ne yapabilirim, Holmes?'' Onları üstüne o kahrolası adam salmış olmalı. Sen olur dediğin anda gidip gününü göstermeye hazırım. Sevgili Watson, hayır. Polis adamları yakalayana kadar yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama kaçışlarını iyi planlamış olmalılar. Buna emin olabiliriz. Dur biraz, benim de planlarım var. Öncelikle şu yaralanma olayını biraz abartmamız gerekiyor. Haberleri senden öğrenmek isteyecekler. Bol keseden at Watson. Bu haftayı kanamalarla, heyezanlarla geçirmeyi başarırsak şanslı sayılırız. Bu konuda hiç çekinme. Peki ya Sir Leslie Oakshot? Aa, o sorun olmaz. Beni hep en kötü halimle görecek. O işi bana bırak. Başka bir şey var mı? Evet. Shinvel Johnson'a söyle. O kız ortalıkta dolaşmasın. Adamlar çoktan onun peşine düşmüştür. Kızın bizimle birlikte olduğunu biliyorlardır. Bana bile saldırdıklarına göre kız için bir an bile tereddüt etmeyeceklerdir. Bu iş acil. Hemen bu gece hallet. Şimdi giderim. Başka bir şey? Pipomu masaya koy. Tütünü de tabii. ''Pekala, her sabah uğra ki harekatımızı planlayalım.'' O akşam Johnson'la konuşup, Bayan Winter'ı gözden uzak bir yere götürmesini ve tehlike geçene kadar ortalıkta görünmemesini söyledim. Sonraki 6 gün boyunca halk Holmes'ün ölümün eşiğinde olduğuna inandı. Haberler çok acıklıydı ve gazetelerde umutsuz yazılar çıkıyordu. Sürekli ziyaretlerimde işin aslanın böyle olmadığını görebiliyordum. Sağlam bünyesi ve iradesi harikalar yaratıyordu. Hızla iyileşiyordu Hatta bazen kendisinin düşündüğünden bile hızlı iyileştiğini fark ediyordum. Adamın öyle gizemli bir yanı vardı ki en yakın arkadaşı bile tam olarak neler planladığını tahmin edemiyordu. En güvenli planın yalnız başına yapılan plan olduğu savını hiç bu kadar ileri götürmemişti. Ona benden daha yakın kimse yoktu ama gelin görün ki aramızdaki mesafeyi de benden daha iyi kimse hissedemezdi. Akşam gazetelerinde sözü geçen Ersi Pelas teşhisine rağmen 7. gün dikişler alındı. Aynı gazetede yer alan bir başka yazıda anlatıldığı üzere ben iyi de olsa hasta da olsa kendisinin yanından bir an için ayrılmamaya kararlıydım. Yine bir habere göre cuma günü Liverpool'dan hareket edecek olan Ruritanya gemisinin yolcuları arasında Baron Edelbart Garner'da bulunuyordu. Kendisinin falanca falancanın tek kızı Violetta Merville'le yakında gerçekleşecek evlilikleri öncesinde Amerika'da halletmesi gereken önemli bazı işleri vardı. Holmes, haberi soğukkanlılık ve dikkatle dinledi ama solgun yüzündeki ifadeden ne kadar huzursuz olduğunu anlayabiliyordum. ''Cuma'' diye atıldı sonunda. ''Sadece üç günümüz var. Sanırım alçak herif tehlikeden uzaklaşmak istiyor. Ama kaçamayacak Watson. İnan bana kaçamayacak.'' ''Pekala Watson, benim için bir şey yapmanı istiyorum.'' ''Bunun için buradayım Holmes.'' ''Peki o zaman önümüzdeki 24 saati Çin porselenlerini araştırarak geçireceksin.'' Başka bir açıklamada bulunmadı. Ben de sormadım. Uzun deneyimlerim sonrasında itaatim faydasını öğrenmiştim. Dairesinden çıkıp Baker sokağında yürümeye başladığımda böyle garip bir emri nasıl yerine getireceğimi düşünmeye koyuldum. Sonunda St James meydanındaki Londra kütüphanesine gittim. Meseleyi kütüphaneci dostum Lomax'a açtım ve koltuğumun altına bir sürü kitapla birlikte eve döndüm. Derler ki bir davaya kendini kaptıran bir yargıç pazartesi günü uzman raporunu incelese cumartesiye kadar bildiği her şeyi unuturmuş. Elbette ben de porselen üzerine uzman olduğumu söyleyemem. Ama yine de o akşam bütün gece ve ertesi sabah olabildiğince çok bilgi yutup hafızama kaydettim. Büyük sanatçıların şaheserlerini, tekerrür eden tarihlerin gizemini, Hung izlerini ve Jung güzelliklerini, Tang Ying yazılarını, İlkel Sunk ve Yuan döneminin harikalarını öğrenmiştim. Ertesi akşam Holmes'a uğradığımda bütün bu bilgilerle yüklüydüm. Odasına girdiğimde gazetelerde çıkan haberlerin aksine yataktan kalkmış, en sevdiği koltuğuna oturmuş, bandajlı kafasına eline dayamıştı. ''Ne tuhaf Holmes.'' dedim. ''Gazetelere bakılırsa sen ölüm döşeğindesin.'' ''Benim de bırakmak istediğim izlenim bu zaten.'' diye karşılık verdi. ''Pekala Watson, dersine çalıştın mı?'' ''Elimden geleni yaptım.'' ''Güzel.'' ''Bu konu üzerine ciddi bir sohbete katılabilir misin?'' ''Sanırım.'' ''O zaman şöminenin üzerindeki şu kutuyu ver bana.'' Kutunun kapağını açtı ve zarif ipek bir beze sarılmış küçük bir obje çıkardı. Örtüyü açınca ortaya muhteşem mavi renkli küçük bir fincan çıktı. ''Taşırken dikkat etmen gerek Watson. Bu, Ming hanedanından kalmak gerçek bir fil dişi fincan. Böylesine Christie's de bile bulamazsın.'' Takımın tamamı olsa bir servet eder. Aslına bakarsan tam takımın Pekin İmparatorluk Sarayı dışında bulunduğu bile şüpheli. Böyle bir şeyin görüntüsü bile meraklısını çılgına çevirmeye yeter. Peki bununla ne yapacağım? Holmes bana bir kart uzattı. Üzerinde şöyle yazıyordu. Doktor Hill Barton, Half Moon Sokağı, 369 numara. Bu akşam adın bu Watson. Baron Garner'a misafir olacaksın. Alışkanlıklarından anladığım kadarıyla saat 8.30'dan sonra boş olacaktır. Önceden bir not gönderip geleceğini ve yanında Ming dönemine ait benzersiz bir Çin'i takımı da getireceğini bildireceksin. Karşısında tıp adamın kimliğiyle çıkmanda sakınca yok, nasıl olsa bu konuda bir sıkıntı çekmezsin. Sen bir koleksiyoncusun, bu parça da karşına çıktı ve baronun bu konudaki merakında duyduğun için uygun bir fiyata elden çıkarabileceğini düşünüyorsun. Fiyatı ne kadar olacak? İyi ki sordum Watson, elindeki parçanın değerini bilmiyor olsaydın fena çuvallardın. Bu fincanı Sir James temin etti. Anladığım kadarıyla o da müşterisinin koleksiyonundan almış. Dünyada bir eşinin daha bulunmadığını söylersen fazla abartmış olmazsın. Belki de bütün takımı bir uzmana göstermek gerektiğini söylesem daha iyi olur. Harika Watson, bugün parlıyorsun. Christie's ya da Sotheby's'i tavsiye et. Senin gözünde paha biçilmez olduğu için fiyat verirken yanılabilirsin, değil mi? Peki ya benimle görüşmezse? Yo, hayır. Mutlaka görüşecektir. Koleksiyona karşı zaafı olduğu kesin. Özellikle de tanınmış bir otorite olduğu böyle bir konuda. Otur Watson, sana mektubu yazdırayım. Cevap beklemene gerek yok. Sadece geleceğini ve neden gelmek istediğini belirtmen yeterli. Harika bir yazı olmuştu. Kısa, saygılı ve bir meraklının iştahını kabartacak cinsten. Hemen bir ulağa verip gönderdik. Aynı akşam elimde değerli fincan, cebimde Dr. Hill kartıyla maceraya atıldım. Evin çevresindeki arazinin güzelliği, Sir James'in de dediği gibi, Baron Garner'ın ne kadar büyük bir servete sahip olduğunu gösteriyordu. İki tarafı çalılıklarla kaplı uzun patika, heykellerle süslü büyük bir alana açılıyordu. Evi bolluk günlerinde Güney Afrikalı bir altın kralı yaptırmıştı. Uzun ve alçak yapı, köşelerdeki kuleleriyle mimari açıdan tam bir felaketti. Ama büyüklüğü ve sağlamlığıyla göz dolduruyordu. Süslü üniformasıyla gelen bir uşak beni içeri aldı. Ve yine süslü kıyafetler içindeki başka bir uşağı teslim etti. O da beni baronun huzuruna çıkardı. Baron, pencerelerin arasına yerleştirilmiş olan, içi porselen koleksiyonuyla dolu büyükçe bir vitrinin önünde duruyordu. İçeri girdiğimde elinde kahverengi bir vazo ile bana döndü. ''Lütfen oturun doktor.'' dedi. ''Ben de kendi hazineme bakıyor, başka şaheserler eklemeye gücüm yeter mi?'' diye düşünüyordum. ''17. yüzyıldan kalma bu küçük tank parçası ilginizi çekecektir.'' Eminim daha iyi bir işçilik ve daha dolgun bir parlaklık görmemişsinizdir. Sözünü ettiğiniz şu ming fincanını getirdiniz mi? Örtüyü dikkatle kaldırıp adama uzattım. Masasına oturdu, lambayı önüne çekti ve parçayı incelemeye koyuldu. Bu sırada ben de üstüne vuran sarı ışık sayesinde adamı inceleme fırsatı buldum. Baron kesinlikle çok yakışıklı bir adamdı. Avrupa'da yaptığı şöhret çok yerindeydi. Yapı olarak orta boylu sayılırdı ama zarif ve atletik atlara sahipti. Yüzü doğulular kadar esmerdi. Koyu renkli, büyük, mahmur gözleri, kadınlar üzerinde dayanılmaz bir cazibe yaratıyor olmalıydı. Saçları ve bıyıkları kuzguni renkteydi. Kısa ve sivri bıyıkları özenle parlatılmıştı. Düz ve ince dudakları dışında sıradan ama hoş yüz atlarına sahipti. Eğer katillere özgü bir ağız yapısı varsa, bundan başkası olamazdı. Yüzün ortasında acımasız, bastırılmış, kararlı ve korkunç bir yarık. Bu ağzı bıyıklarıyla kapatmamakla hata ediyordu. Oysa ki bu kurbanları için bir uyarı sayılabilecek bir tehlike işaretiydi. Baronun sesi büyüleyici, tavırları ise kusursuzdu. Sonradan öğrendiğim kadarıyla 42 yaşındaydı ama 30'un biraz üzerinde gösteriyordu. ''Çok güzel, hakikaten çok güzel.'' dedi sonunda. Anladığım kadarıyla bütün takım elinizdeymiş. Beni asıl şaşırtan böyle muhteşem parçaların varlığından haberdar olmamam. ''Bildiğim kadarıyla İngiltere'de bunun gibi sadece bir tane var ve onun da piyasada dolaşmadığı kesin.'' ''Sormamda sakınca var mı, Doktor Hill Barton, Bunu nereden buldunuz?'' ''Gerçekten önemli mi?'' diye sordum elimden geldiğince umursamaz görünmeye çalışarak. ''Parçanın gerçek olduğunu gördünüz siz de. Değerine gelince bir uzmanın görüşünü almamız uygun olur sanırım.'' ''Çok gizemli.'' dedi karanlık gözlerinde şüpheci bir pırıltıyla. ''İnsan bu kadar değerli objelerle ilgilendiğinde... Doğal olarak nereden geldiğini de bilmek istiyor. Parçanın gerçek olduğu kesin. Buna hiç şüphem yok. Ama takdir edersiniz ki işin içine her türlü ihtimali katmak zorundayım. Bunu satmaya hakkınız olup olmadığını bilmeliyim. Böyle bir sorun yaşamayacağınız konusunda sizi temin ederim. O halde ortaya bu teminatınızın ne kadar hükmü olduğu sorusu çıkıyor. Muhasebecilerim içinizi rahatlatacaktır. Pekala ama bu satış benim için hala gizemini koruyor. İstediğinizi yapmakta serbestsiniz, dedim umursamaz bir tavırla. Meraklısı olduğunuzu bildiğim için ilk size geldim. Elimden çıkarmakta zorlanacağımı sanmıyorum. Meraklısı olduğumu nereden öğrendiniz? Konu üzerine bir kitap yazdığınızı biliyorum. Kitabı okudunuz mu? Hayır. O halde meseleyi anlamam daha da güçleşiyor. Bir meraklı ve bir koleksiyoner olarak elinizde son derece pahalı bir parça var. Ve siz, belki de elinizdekinin gerçek anlamını ve değerini öğrenmenizi sağlayabilecek bir kaynağa başvurma zahmetinde bulunmuyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Ben çok meşgul bir adamım, doktor olduğumu unutmayın. Bu bir cevap olamaz. İnsanın hobisi varsa, diğer işleri ne olursa olsun zaman ayırır. Notunuzda meraklısı olduğunuzu yazmıştınız. Öyleyim. Sizi sınamak için birkaç soru sorabilir miyim? İtiraf etmeliyim ki doktor... Gerçekten doktor musunuz bilmiyorum ya, mesele bende gittikçe daha çok şüphe uyandırmaya başladı. Örneğin sorabilir miyim, İmparator Şomu hakkında ne biliyorsunuz? Ve naralı Şoson hakkında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Hay Allah fazla mı zor geldi? O halde Kuzey Veyhanedanı ve porselen tarihindeki önemini anlatın. Oturduğum yerden öfkelenmiş gibi ayağa fırladım. Buna daha fazla göz yumamam beyefendi, dedim. Ben buraya size bir iyilik yapmaya geldim. Okul çocukları gibi sınanmaya değil. Bu konuda sizin kadar bilgili olmayabilirim. Ama şuna da emin olun ki böyle saldırganca sorulmuş hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Baron gözlerini üzerime dikti. Üstündeki o mahmurluk gitmişti. Gözleri alev alev yanıyordu. O vahşi dudaklarının arasında dişler parlamaya başlamıştı. Oyun nedir? Buraya casusluk yapmaya geldiniz. Siz Holmes'un adamısınız. Bana bir oyun oynuyorsunuz. Adamın ölmek üzere olduğunu duymuştum. Demek beni gözetlemek için elemanlarını gönderiyor. Buraya izin almadan geldiniz ve yemin ederim geldiğiniz gibi kolay çıkamayacaksınız. Adam ayağa fırlayınca geri çekildim ve bir saldırıya karşı savunmaya geçtim. Benden ta en başından şüphelenmiş olmalıydı. Bu sınama da şüphelerini doğrulamıştı. Bu durumda onu aldatamayacağım ortadaydı. Elini bir çekmeceye daldırarak çılgınca karıştırmaya başladı. Ama aniden kafasına bir darbe indi. Ah diye bağırdıktan sonra hızla arkasındaki odaya daldı. Kapı iki adım ötemde olduğu için gözlerimin önünde cereyan eden o sahneyi asla unutamayacağım. Bahçeye çıkan kapı ardına kadar açıktı. Kapının hemen yanında da başı kanlı bandajlarla sarılı, yüzü bembeyaz kesilmiş halde Sherlock Holmes duruyordu. Sonra Holmes aradaki boşluktan geçti, vücudunu dışarıdaki çalılara çarptığını duydum. Ev sahibi ise öfkeyle hırlayarak onu kovalamaya başladı. Ve sonra her şey göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti ama hala dün gibi aklımdadır. Yaprakların arasından bir kol, bir kadın kolu çıkıverdi. Tam o sırada baron korkunç bir çığlık attı. Hafızamda her zaman yankılanacak bir çığlık. Ellerini yüzüne götürerek odada dört dönmeye başladı. Sonra yerdeki halının üstüne düştü ve bir süre debelenip kıvrandı. Ardarda arda attığı çığlıklar evde yankılanıyordu. Su, Tanrı aşkına su diye bağırıyordu. Hemen masadan bir sürahi kaparak yardımına koştum. O esnada içeriden uşaklar da gelmişti. Yaralı adamın önünde diz çöküp korkunç yüzünü lambaya çevirdiğimde uşaklardan biri bayıldı. Yüzünün her yerine yayılmış olan kezzap kulaklarından ve çenesinden damlıyordu. Gözlerinden biri bembeyaz olmuştu. Diğeri ise kızarıp iltihaplanmıştı. Birkaç dakika öncesine kadar hayran kaldığım yüz, şimdi ressamın ıslak fırçasıyla bulaştırdığı güzel bir resme benzemişti. Olanları çevredekilere birkaç sözle açıklamaya çalıştım. Birileri pencereden tırmanmış ve birileri de dış bahçeye kaçmıştı. Ama etraf karanlıktı ve yağmur yağmaya başlamıştı. Kurban çığlıkları arasında düşmanının adını homurdanıyordu. ''O şeytan tohumu Kiti Winter yaptı!'' diye bağırıyordu. ''İblis! Bunu ona ödeteceğim! Ödeteceğim! Ah yüce tanrım! Bu acıya dayanamıyorum!'' Adamın yüzünü temizledim. Yaraların üzerine bez sardım ve sonrasında morfin verdim. Hala şoku atlatamamış olan baron sanki üzerime diktiği ölü balık gözlerini temizleme gücü bende varmış gibi sıkıca elimi tutuyordu. Böyle korkunç bir değişimle sona eren o aşağılık yaşamı unutabilseydim kalıntıları temizleyebilirdim belki de. Oysaki adamın alev alev yanan ellerini ellerimde hissetmekten bile eğreniyordum. Neyse ki bir aile doktoru yanında bir uzmanla birlikte geldi ve beni bu yükten kurtardı. Ayrıca gelen polis müfettişine de gerçek kart vizitimi verdim. Yard'ta neredeyse Holmes kadar iyi tanındığım için aksini yapmak hem gereksiz hem de aptalca olurdu. Nihayet kasvet ve dehşet dolu evden ayrıldıktan sonra bir saat içinde Baker sokağına döndüm. Holmes her zamanki yerinde oturuyordu. Yüzü solgundu ve yorgun görünüyordu. Yaraları dışında olanlar onun çelik sinirlerini bile sarsmıştı. Barondaki değişimi anlatırken beni dehşet içinde dinledi. ''Günahın bedeli Watson, günahın bedeli.'' dedi sonunda. Er ya da geç ödenir. Tanrı biliyor ya bunu hak etmişti. Diye ekledi. Masadan kahverengi defteri alırken. İşte kadının sözünü ettiği defter. Evliliği bundan başka hiçbir şey bozamaz. Göreceksin Watson. Kendine biraz olsun saygısı olan hiçbir kadın bunu kabullenemez. Adamın aşk günlüğü mü? Ya da şehvet günlüğü. Adını sen koy. Kadın bundan bahsettiğinde ele geçirebilirsek ne kadar kuvvetli bir silah olacağını düşündüm. O anda düşüncemi belli etmedim çünkü kadın her şeyi berbat edebilirdi. Ama bu konu üzerinde çok düşündüm. Sonra bana düzenledikleri saldırı sayesinde baronu bana karşı önlem alması gerekmediğine inandırdım. Her şey yolunda gidiyordu. Aslında biraz daha bekleyecektim. Ama şu Amerika yolculuğu çıkınca elimi çabuk tutmam gerekti. Böyle tehlikeli bir belgeyi arkasında bırakmazdı. Hemen harekete geçmek zorundaydık. Gece hırsızlık yapmak imkansızdı. Önlem almıştı. Ama akşam dikkatini başka bir yere çekebilirsem mümkün olabilir diye düşündüm. Burada sen ve mavi fincanın devreye girdiniz. Ama ben defterin yerini öğrenmek zorundaydım. Ve zamanım senin porselenler hakkındaki bilgilerinle sınırlı olduğundan, harekete geçmek için sadece birkaç dakikam olduğunun farkındaydım. Bu yüzden son anda kızı da yanımda getirmeye karar verdim. Mantosunun altındaki o küçük pakette ne olduğunu nereden bilebilirdim ki? Benim için geldiğini sanmıştım. Ama anlaşılan kafasında başka bir plan varmış. Adam senin adına geldiğimi anladı. Ben de bundan korkuyordum. Ama her ne kadar görünmeden kaçmama yetmese de onu defteri bulmama yetecek kadar oyalamayı başardın. Ah Sir James, geldiğinizde çok sevindim. Nazik dostumuz çağrılınca hemen gelmişti. Holmes'un anlattıklarını ilgiyle dinledi. Harikalar yaratmışsınız diye atıldı hikaye biter bitmez. Ama adamın yaraları doktor Watson'ın anlattığı kadar kötüyse Evliliği bozma amacımıza bu korkunç günlüğü kullanmadan da ulaşabiliriz demektir. Holmes başını salladı. Demerville gibi kadınlar böyle yapmaz. Aksine baronu ucube bir kahraman olarak daha çok sevecektir. Hayır, hayır, yok etmemiz gereken şey fiziksel yönü değil, ahlaki yönü. Bu defter hanımefendinin ayaklarını yere basmasını sağlayacaktır. Zaten başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Adam kendi el yazısıyla yazmış. Hanfendi bunu görmezden gelemez. Sir James defteri ve değerli fincanı aldı. Ben de geç kaldığım için onunla birlikte aşağı indim. Arabası onu bekliyordu. Hemen atlayıp arabacıya talimatını verdikten sonra hızla gözden kayboldu. Paltosunu camdan sarkıtarak arabanın yanındaki armalı plakayı örtmeye çalıştığını fark ettim. Ama yine de sokak ışığında neler yazdığını görmüştüm. Hemen geri döndüm. Merdivenleri hızla çıkarak Holmes'un odasına daldım. ''Müşterimizin kim olduğunu öğrendim.'' diye bağırdım. Bu haberin verdiği heyecanla... Bay Holmes müşterimiz ''Sadık bir dost ve gerçek bir beyefendidir.'' dedi Holmes eliyle beni durdurarak. ''Bu kadarı bizim için yeterli olsun. Şimdi ve sonsuza kadar.'' ''O defterin nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Sir James meseleyi halletmiş olmalı. Belki de böyle hassas bir görev genç bayanın babasına kalmıştı. Ne olursa olsun sonuç istediği gibi olmuştu. Üç gün sonra Morning Post'ta çıkan bir habere göre Baron Edelbert Garner ile Bayan Violette de evliliklerinin gerçekleşmeyeceği yazıyordu. Aynı gazetede kezzap atma suçundan yargılanan Bayan Kitty Winter'ın polis mahkemesindeki tutanakları da yer alıyordu. Mahkemede hafifletici sebepler de göz önüne alınmış, böyle bir suç için mümkün olan en hafif ceza verilmişti. Sherlock Holmes'e karşı da hırsızlık davası açıldı. Ama amacınız iyi niyetliyse ve müşteriniz yeterince ünlü biri ise katı İngiliz kanunları bile şefkat gösterip esneyebilir. Dostum sanık sandalyesine oturmadı bile.